Bir lebatın ehli sünnete göre birbirine bağlıdır. Kalbinde ne var ise ameline o yansır. Kalbinde iman var ise ihsan var ise ameline güzel amel yansır. Kalbinde hakiki iman yok ise, laftan gereken bir iman ise ameline ne yansır? O imanın hakikati Allah'ın istediği iman amele yansımaz. İmkanı yoktur bu ters düş. İmkanı yoktur. Bunun faydası nedir bize iman meselesinde dedik. Bunun faydası şudur. İman amelden bir parçadır ayrılmaz. Ehli sünnet ne kadar haklıdır bu konuda ortaya çıkıyor. Diğeri nedir? Diğeri ehli bid'at meselesi. Diyorlar amel olmasa da olur. Yeter ki kalbinde sele ben Allah'a inanıyorum. Allah birdir. Şeriki yoktur. Cennet cehennemi yaratmış. Peygamber de onun elçisidir Eyvallah. Allah o kadar ama adım atmayalım, amel yapmayalım, kurtalırsın Allah gafur rahim'dir. Böyle yoktur. Ehli sünnette böyle yoktur. Kurtarırsın gafur rahim olsaydı Hazreti Adem cennetten çıkıp bir üzerinde meşakkat çekmezdir. Bir sürü meşakkat çekti, amel etti, ibadet etti. He? Hatta ne olsun Allah'ın rızasını kazansın bir de cennete dönsün. Böyle kadar da amel böyle devam eder, kıyamata kadar da böyledir. Eydir amel önemli olmasaydı gece gündüz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niye amel ediyordu? Hatta ayağının altı kanıyordu. Ashab-ı kiram, evliyâullâhul izam niye amel yapıyorlardı? Çünkü nedir? Amelsiz cennet yoktur. Bütün ayetlerde melekler seni karşılırken dergilin cennete, imanınız da ve ameliniz de, birçok ayette ameliniz de kazandığınız cennete girin. Hiç çoftu desin imanınızla tek başına kazandığınız cennete girin. Çünkü iman tek başına seni cennete sokmaz. İmkan yoktu. Çünkü ne dedik? Allah Teala cennete sokulmadan önce bir terazi yaratmış. O terazide hasanattan seyyiat, günahla ac şey olacak tartılacak salih amelden. O terazi sadece amel tartar. İman tartmaz böyle lafta, laf tartmaz. İlle ki o laf ibadet olsun. Kalp ameli de amel olsun. Yani imandır, kalbin amelidir. Mesela Allah korkusu. Bunu ne dilden söyleyebilirsin, ne elden yapabilirsin. Allah korkusu kalpti korkar. Tevekkül. Allah'a ben hakkıyla tevekkül ediyorum. Bak kalbin amelidir. Bu amelleri terpar. Ama ben yan gelip yatayım. E ben Allah'a inanıyorum. Selefi Salih'in akidesi kitabına da inanıyorum. muhaset akidesine de onaylıyorum. Ama amele koymuyorum. Ne yazar bu? Cehennemden başka bir şey yazmaz emin olun bunu ama şeytan gelir yok ya öyle inanmayın buna. bu şeyfinden sallıyor bu diyorlar sana neden çünküdür Allah gafur dedi o tarafına bak buradan bizi yıplıyor halbuki peygamberler de biliyorlardı Allah gafur rahimdir aynı zamanda peygamberler de görevleri tebliğ etsel Allahu şedidul ikabtır kimiçi gafur rahimdir bir mümin amel işler hata yapar Amel işler hata yapabilir. Çünkü insandır. Allah onu gafur rahimdir. Affeder o hatalarını. Amellere ağır basar salih amel. Ama sen yan gel yat. Allah neyi affetsin? Sen Allah'ın bir istediği kuldan nedir? Adım atacaksın. Amel edeceksin. Ondan sonra bu aslada hata yaptın. Seni affeder. Sen bir yere iş yerine girdin. işçi olarak senin görevin nedir? Bu saatten bu saate bir iş yapacaksın. Sen yapıyorsun, gece gündüz çalışıyorsun, çaba gösteriyorsun ama bu arada hata yapabilirsin. Bu arada hata yaptın, elinde bir mekne kırıldı, bir alet kırıldı. Yapıyorsun ama kırıldı, kaza o kaderdir. Patron sen demez mi bunu öde. Adam bakar şekli şemailine, siyer, siyeri zatine, bu işçi diğer, evet çalışıyor gece gündüz kazaydan kırıldı eline. Ama birden hep çarlık yapıyor. emel çalışmıyor, kaytarıyor. Ondan sonra Mekne kırıyor laubalidir bunu ne yapar? Bunu hiçbir zaman patronından razı olmaz, işte de bırakmaz bunu. Yani başarı olmaz, sınavı geçmez. Ya e, Allahü Teala da bile teşbih aynandır. Kulus kulu yaratmış, ondan ne istiyor? Bir, iki, üç, dört, beş çok şey değil ya. Seni yarattım, amel isteyeceğim. Ya e, amel ne zamana kadar? Amel. İdrak ettin, balık oldun, çın çenen kapanına kadar, kabre girene kadar amel. Amelsiz olmaz. Ama az çalışacağız, amel yapacağız, ebedi hayat kazanacağız. Bir de ameller Allah Teala diyor amel çok zor değil. Şeytan aldatmasın sizi. Çünkü Allah Teala kural koymuş. La yukallifullahu nefsen illa Allah Teala bir insanın yap, yapamadığı şeyi teklif etmez. En kolay yapabileceği işi verirsin. Onun için ameller kolaydır. Örnek Resulullah, örnek Sahabe-i Kiram, örnek Eimmel İzam, örnek bir gündeki dindarlar. Amel yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Zor mu? Zor değil. E biraz da zorluk olacak çünkü bu intihar tarlasıdır. E ben de isterim yan gelip yatayım sahillerde. Ama Allah Teala diyor bu sahiller nedir ya? Hepsi geçicidir. Seninle oturan kadın yarın başkasıyla oturur, asabın bozulur. Ama cennette bir kadın var, sene sabret. Geçici bir hafta iki haftalık kadın değil. Cennette ebedi olan hürün in sana var. Hürün in, in nedir? Gözleri diyor senden başka kimseyi görmez. İstese bile başka bir şeye baksın bakamaz. Hangi nimeti tercih ediyorsun? Çünkü erkekte en önemli mesele kıskançlıktır. Bu kapıyı kapatmış Rabbil alemin. Cennette hürün izni salsan bakçaya bile eminsin başkası senden başkasını görmez. Böyle bir nimet olur mu ya? Bunu, bu ebedi nimeti yapa, yakar mıyım? Ee, i̇çki. Cennette bir içki var. içersin, Tadını alırsın. Lezzetini alırsın ama sorhoş etmez seni. Şuurunu gidermez. Başın ağırmaz. Şimdi burada içiyorsun. Ondan sonra üç gün onun baş ağrısı başında kalıyor. Baş ağrısı bir maddi olarak manevi bir maddi olarak bir de manevi olarak. O arada ne kata yaptın? Hayat boyunca da senilendiriyor. şuursuz hataları. E insan sabretecaktır. Sabretsen ne olur? Allah rızası için sabrettikçe o amelin, o sabır neye dönüyor? Lezzete dönüyor. İşte bu, bunu şeytan bırakmıyor müminleri tatsın. Yani Allah rızası için sen içki içmiyorsun. Beş dakikalık o nedir o? Kadınlarla beş dakikalık o bir şey değmez diyorsun. Bir bakıyorsun. Buradan uzak olmak sene bir zok veriyor, bir lezzet veriyor, bir manevi sene bir şey veriyor. Yani ne diyorsun? Sen gördün mü birden bir masaya düşmüş. Alhamdulillah, beni Allah kurmuş bunun gibi bu masaya düşmemiş. O ibadettir bir ara. O ibadet sene bir lezzet veriyor. Çünkü kalbin Allah'la bağlıdır. Allah'la kalbin bağlı oldu. Allah'ın bütün sevindiklerini yapmaya çalışıyorsun. Bu hzettiklerini yapmazsın. İşte hakiki mümin budur. Hakiki mümin. Selef alimlerimiz ne demiş? Hakiki mümin her zaman titizlikle, hassasiyetle ne gösterir? Allah'ın sevdiği yerde olmayı çaba gösterir, sevmediği yerden uzak durmaya çaba gösterir. O kadar. Ben Allah nerede sever bu derste oluyum. Allah beni nerede sever? Camide olun 5 vakit. Allah beni nerede sever? Müminlerin yanında olun. Allah beni sever, Kur'an okuracaksın. Allah beni sever, çocuklarıma eğitim veriracaksın. Allah beni sever, insanlara dini öğretiracaksın. Allah nerede sevmez beni? Kahve köşesinde olun, gazinolarda olun. Değil mi? Haram yerlerde olun, sokaklarda dolaşayım. E bunlar Allah sevmediği yerlerdir. O zaman mümin ne gösterir? Bu yerlerde olmaz. İşte bu intihar tarlasıdır. Bu emeller olmadıkça iman olmaz. İman kalpte var ise bu ameller zahirde var. Onun için ehl Sünnet'te içten dış birbirine çesintisiz bağlıdır. Aynen dediğin gibi? He? Bilgisayar gibi. Ekranla halk diz birbirine bağlıdır. Birbirine bağlı olmasa hiç kişisi de bir işe yaramaz. Birbirlerine bağlı olacak ki içindeki yansıyız. Onun için ehli Sünnet diyor ki içten dış birbirine bağlıdır. İman diye ediyorsan, amelinde göreceğiz biz. Çünkü bizim kalbi yoklama e, bir takın de yoktur, olmazdı. Bu allah Teala'nın sıfatlarındandır, e, fiillerindendir. O zaman bize allah Teala, hard diskin içinde ne var? Ekran var. İnsanın kalbinde ne var? Emeli var. Ben gördüm Özkan kardeşim gece gündüz çaba gösterir, İslamiyet'i zahirde yaşıyor, camidedir. Evet, diyelim bu mü'mindir. Resulullah'ın dediği gibi bir mü'min beş vakit camide gördünüz, ona imanla şahitlik şahid, edebilirsin. Evet bu ehli imandır diyebilirsiniz. Yani neden? Çünkü biz zahire ekledik. Mahkemeye git. Hakim sana neye göre hükmeder? Zahire göre hükmeder. Senin lafına göre hükmeder. kılım kıyafetine göre. Onun için mahkemeye çıkarttın sana takım elbise giritirler. Anlatabildim mi? Yani yok dersin ben takım elbiseyle çıkmıyorum. Sen orada puan kaybedersin. Diyerler sen isyancısın. Demek o şey şey. İşte biz Kul olarak kulun ekranı nedir? Amelidir. hard diski nedir? Kalbidir. Biz kalbe yoklama gücümüz yoktur. Öyle bir programımız yoktur. Adamın ha, şeyinden içine bakalım. Böyle bir program yoktur. Öyle bir güc de yoktur. Ne kadar evliya Allah kim niddi etse kafir olur. Allah korusun. İnsanın kalbinde Allah'tan başka kimse bilemez. O kadar bilirim zahir amelinden. İçini, onu hiç Allah-u Teala diyor Hainetil Eyyünü sadece Allah bilir. Hainetil Eyyünü nedir? Gözün hiyanetini. Sen böyle bakıyorsun kalbinden neler geçiyor, kim bilir bunu? Allah'tan başka kimse bilemez. oğlu ne kadar ilerlede, uzaya geçse bile öyle bir cihaz sıkartıp kalbimden ne geçiyor, beynimde ne var bilemezler. Bizseydiler, şu anda e, istedikleri suçları öttürürler. Onun için öttüremiyorlar. Ne yapıyorlar? İşkence yapıyorlar. Öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey olmazdı. Evet. Şimdi biz bunu geçen derste anlattık. Ki derste neyi anlattık? İçten dış birbirine bağlıdır ehl-i sünnette. Bu da imanın cerekindendir. Bir de bunu neden anlattık? Ehl-i sünnet Kur'an'dan anlattık. Hadisten anlattık. alimlerden anlatıyor. Şimdi alimlerin bir kaç tanesi kaldı, bunları okuyacağız, dersi bitireceğiz. Şimdi bizim bir sorunumuz yok. İki derste bunu çözdük, delillerini de getirdik. Ama bu alimlerin sözleri bize ne veriyor? Ne kadar sağlam yeri basıyoruz ortaya çıkıyor. Yani bir tane gelir, evet bize edebiyet yapabilir, güzel laf konuşabilir, lafları düzgün konuşur, cümleli zımbızdan kelimeler seçer, edebiyet yapar, bizi kandırabilir hissi olarak ama biz edebiyetten değil dinimiz edebiyete kim hükmeder? akıl ama biz ne kıldendir dinimiz alimlerimiz de demişse biz orada duracağız bir de her alim değil, ehli sünnete göre alim nedir? ilmiyle amel eden ilim de <gülüyor> hakiki peygamberin varisi olan alimdir, evet geçen gün en son İmam Avzai'nin sözünü açılamıştık, bugün İmam Süfyan ı Savri. evet İmam Süfyan-ı Sevr-i Allah şöyle der. İmam söz, amel ve niyettir. Artar, eksilir. İtaatla artar, masiyetle eksilir. Amelle birlikte olmadıkça sadece söylemek caiz değildir. Niyetle beraber olmadıkça sadece söz ve amel caiz değildir. Sünnete uygun olmadıkça sadece söz, amel ve niyetle de caiz değildir. Yani bunu da İmam Lalakai ki Lalakai senetle olan akide kitabımızdır. Nasıl Bukhari senetle olan hadis kitabımızdır? Müslim kütüb Lalakaide senetle akide kitabıdır. Ya bu nimete bak ya. Bir maturadiye desen bir aşariye desen gel bakın bu dediğin söz senetle hangi sahabaya? Senetsizdir. Sahabeden üç dönem sonra ancak yapıştırabilir bir teneyona. Anlatabildim mi? O zaman kusura bakma. Doğru da olabilir ama ben işimi saklama alacağım. Riskli yere ayak basmayacağım. Ben sağlam adamın ayağını, eteğini tutarım beni cennetin kapısına kadar o götürür. Resulullah bu yolu göstermiş bize. Ya gelse senin dediğin doğru olmasa biz yandık o bir tarafta. Dönüş şansımız da yoktur. O zaman saklama alırız. İmam Sufyan-ı Tevri. Sufyan-ı Tevri imamdır. Hüccettir. Hakiki bir selef alimidir. Tabiindir. Ne diyor? Aynen şeylerdir. Bak. Aynen kapı. Çünkü aynen mişketten alıyorlar. Nebevi mişketten. Nebevi kaynakten alıyorlar. İlimlerini. Sahabeden aldıkları için ne diyor? İman kavldür, ameldir. Niyettir. Ne oldu Kalp, dil, amel. Yezid-i kız azalır neyle? Masiyetlerle. Çok alır neyden? Salih amellerle. Sonra ne diyor? Ve la yecuzul kavlu illa Dilden iman olmaz. Hemen onu ona onaylaması lazım. E biz bunu daha 80 ders bunu anlattık zaten. Ondan sonra ve la yecuzul kavlu vel amel de yapsan, kavl de desen Allah rızası hiç olmasa, Allah'ın istediği gibi olmasa o da olmaz. وَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ وَالنِّيَّ Bu üçü de olsa ama Resulullah'ın istediği gibi olmasa o da olmaz. Diyor. Yani rayı öyle oturtmuş seni, bir de sürüyor senin için, git diyor cennetin kapşına. Aynen öyle. Hiç bela şeytan seni sağa sola da alamaz. Tam rayı oturtmuş seni. Yani ne kalbin, ne dilin, ne amelin yaptığın sünnete muvafakat olması lazım. Yani Allah'ın istediği gibi, Resulullah'ın istediği gibi. Ya Allah rahmet eylesin bu böyük imamlardan. Allah razı olsun bizim için dini ne kadar çetrefil olmadan bize ne kıl bunu. Güzel aynı işten. Bizde ne yapıyoruz? Bize ne kalmış? Amel. Ama git bakın başka fırkalara altından çıkamıyorlar. Burayı okuyorlar, başkası bir red yapıyor. Orada ha hakikaten bu nasıl oldu? Bizim dersleri duru e bunlar doğru diyorlar. Biz ne yapalım? Çetrefil içindeler. Ama biz öyle saklan Yere ayak basmışız. Evet. Diğer imamımıza bakalım. Velid bin Muslim el-Kureşi rahimullah şöyle der. Evzai Malik bin Enes ve Said bin Abdülaziz'i dinledim. Onlar iman amelsiz sözdür diyenleri hoş karşılamazlar ve amelsiz iman, imansız amel olmaz derlerdi. Velid demeyin. Velid bin Muslim geçmeyin. Bir ravi değil bu. Bu büyük bir imamdır. Kimin talebesidir? Üç hocasından neklediyor. İmam Malik, 4 imamın birisi. Se'id İbni Abdü'l-Aziz, bu da böğüc imamlardan birisidir ama ilmi maalesef İmam Avza'i gibi kalmadı. Bir de İmam Avza'i, üç imam, böğüc imam, Kallevi imamlar. Bunlar hepsi yüz kusur senesinde yaşamışlar. Nübuvvet şeyine yakın. Sahabenin bir kısmını görmüşler. Tabiindiler. Ne diyor? Diyorlar ki iman amelden olmaz, amelsiz iman olmaz. Öyle diyenleri de hoş karşılamazlar. Fitne sahibidir. Şeytan uymuşlar. Nasıl olur? Anlatabildim mi? Neden hoş karşılamazlar? Çünkü akıldan, mantıktan şey yapıyorlar. Ehli sünnette yoktur. Akıl ön plana çıksın. Akıl naklin önüne çıkamaz. Allah'ın emrinin önüne çıkamaz. Allah'ın emrinde işler sadece. Evet, onu için hoş karşılamazlar. 3 büyük imamın sözü. Biz imamlardan destek alıyoruz arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bunlar dediklerimiz böyle sıradan adam değil, bücündeçi gibi, yal, araştırmacı bilmem ne, değil, ilahiyatçı da de değiller bunlar. Bunlar ehli sünnet imamı. Bu imamlar hepsi büyük imamlardır. 4 imamdan büyükleri de var içinde. Azai 4 imamdan da büyük bir imam. Evet. Fudayl bin İyaz Rahimallah şöyle der. Bize göre imanın içi vardır, dışı vardır. Bunlar dil ile ikrar, kalp ile söylemek ve organlarla amel etmektir. Yine şöyle der. Amelle birlikte olmadıkça sadece sözün bir yararı yoktur. Şimdi birinci fakara tamam. İmanın içi de var, dışı de var, kalp amel. Biz bunu anladık. Yani içi de var, dışı de var. Yani içinde ne varsa zahiri amel. İman yansıması lazım ameline. İmanın yarısı amelde görülmesi lazım. Ne diyor bir de? Kavl amelsiz hiçbir şey yazmaz. Sen sabah'a kadar şahadet getir, evet namaz haktir, oruç haktir, insanlara anlat orucun faziletini ama kendin yapma ne yazar. He? Filetinde ne yazar? Cehennem yazar. Başka bir şey yazmaz. Terazi çünkü amel tartar. Boş laf tartmaz. Amel. Sen valauchi dilinle amel yapıyorsun. Ama uygulayacaksın. Uygulamasan kaybedersin. Evet. Süfyan bin Uyeyne Rahimeullah şöyle der. İman söz ve fiildir. Bizden öncekilerden onun söz ve amel olarak aldık. Amel olmadan söz olmaz. Orada Süfyan yazmış. Ha? Orada ikinci başkoda imam, hafız. Allah'a dikkat et. Süfyan İbni Uyeyne nedir? Böğüt bir imamdır. Hafızdır, muhaddistir, bel yani böyle Süfyan İbni Uyeyne dedi bu yanlıştır. Üç imam Süfyan diyeceğiz. Hafız Süfyan diyeceğiz. Yani bu, bu üç imamlarımızı bir farklılığını göstereceğiz. Anlatabildim. Bunlar sıradan bir adam değil. Bunları bile tanımak ibadettir. Bunların bile siyerini, hayatını okumak insanın imanını artar bir musulmanın. Çünkü bunlar ehl-i sünnet akidesini sağ, sağlamada I, i, çetretilden ve bid'atlerden kuruyan imamlardır. Bugüne kadar elimize saklam gelmiş. Ne diyor? Aynen sözü diyor. Diyor ki iman kavldir, ameldir. Biz bunu bizden önce böyle aldık. Bu nedir? Tabi imamdır. Bizden önce öyle aldık diyor. Yani sahabeden öyle almışız. Emelsiz kavul kabul edilmez. Emelsiz iman olmaz. Biz bunu böyle aldık. Bunlar hepsi, şimdi biz meseleyi biliyoruz. Ama bunlar bize ne yapıyor? Bir tesellidir. O kadar. Biz bunlardan gücü alıyoruz. Ne kadar dediklerimizi onaylıyoruz. Bir tane çıksa, diğer yok filan imam böyle demiş ya kusura bakma. Filan imam nereye dayanıyor? Hangi imama dayanıyor? E filan imama dayanıyor. O imam da muteberdir el-i o kadar. Biz Abu Hanife'ye de bir sözü dayasak. Abu Hanife'de bitse... Bunu yine kabul etmez el-i sünnet. İmam Şafii'de bitse, iştihadi meselede gitse eğer, İmam Şafii'de bitse yine kabul etmiyoruz. Anlatabildim. Fekeyfe bir imam gelmiş, biz onu kabul edelim. İmam Ebu Hanife ümmet icma etmiş imamat üzerine, o da kendisinde biten bir iştihatla senedir sahabaya ulaşmasa el-i sünnet kabul etmiyorlar. Fekeyfe biz kabul ederiz filan imamı ehl zincirden, Sünnet zincirle akide Resulullah noktasını koymuş, zincirden sahabeye dayanmadıkça o akide bizim için geçersizdir. Evet. İmam Şafii Rahimeullah şöyle der. Sahabe tabi'in ve onlardan sonra bizim kendilerine yetiştiğimiz kimseler iman, söz, fiil ve niyettir. Üçünden biri diğeri olmadıkça geçerli değildir diye icma ettiler. İmam Şafii bunu biz bu kavli şeyin icmaate de nakletmiştir. İmam Şafii diyor ki sahaba tabi'in etba'u tabi'in. Biz idrak ettiğimiz tabi'inleri, etba'u tabi'inleri İmam Şafii idrak etti. Etba'u tabi'inleri idrak ettik hepsi icma etmişler? İman kavldir, ameldir. Bunun hakkında icma etmişler. İcma nedir arkadaşlar dedik? Yani sahaba Kur'an ve şünneti okumuşlar. Bu ayetten, bu hadisten Allah bunu Resulullah buna emretmiştir. Bundan anlaşmış mısınız? Anlaştık. İhlaf var mı yok? Bunu icma diyenler. Bu üçüncü bizim olmasa olmazımızdır. Kur'an sünnetten sonra üçüncü şarttır. Üçüncü şart ne diyor? İcma ne diyor? İman kavuldur, emeldir. Bu üçü niyettir. Bu üçü birbirinden imam şafi ayrılmaz. Yani bu üçünü ayrılsan iman olmaz. Bunun üzerine icma var. Sen nasıl amel imandan çıkartıyorsun? Nasıl dersin amel şartı kemeldir, kemal şartıdır, Mutlak olarak. Halbuki şeytan burada da bunları laf cambazlığına tutturup aldatıyor. Çünkü biz dedik amelin cinsi şarttır, İmanın şartindendir Ama ameli bazı ameller şarttır. Bazı ameller şert-i kemaldir. Bazı ameller var, iman olması olmazdır. Bazı ameller var, sünnetler vs. Nedir? Bu imanı arttırır. Ama imanın şartı nedir? Zinsil amel, amelin, amel genelde gereklidir. E buna yapmış, işte bak, filan amel şert-i kemaldir. Onun için sen onu yapmasan, imansız mı olursun? Mesela diyor, diyor, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İman yetmiş kusur şöbedir En zirveti la ilahe illallah'tır. En düşüğü nedir? Yoldan bir engeli kaldırmaktır. Yani bir aziyeti kaldırmak. E bir de çıkmış diyor ki yoldan aziyeti kaldırmasam ben imansız mı olurum? Bu neden bizi aldatıyor? Bu şeytan mı ne öttürüyor? Halbuki bellidir. O yoldan kaldırmak imanını arttırırsan. Kaldırmasan İmanın yeni yerinde durar, yeni biraz aşağı düşer. Çünkü yolda aziyeti gördün, kaldırmadın. Ha, maçur isen imanın yerinde durar. Ama biraz maçur isem de, biraz çaba gösterim, kaldırırım. Başka Müslüman, Allah rızası için o aziyet vermesin ona. Ben kurtardım. Ama başkası ayağı uğursa ona. Bu ne olur? iman kal. Bu imanın cinsi değil. Bu imanın özel yerleridir. Evet. Abdullah el-Hümeydi, Rahimeullah şöyle den. İmam, imam. İmam. İmam diyeceksin, duracaksın. Bunlara, insan bunların siyerini bildikçe utanıyor bunlara. Abdullah Hümeydil, Opoziddin Urlu olur mu ya? Tanınmayan bir adam değil. Yani bu birinci, o baskıda da yanlıştır. Hepsinin önüne imam koyulması lazım. Çünkü biz sokaktan gelen hocayı imam diyemeyiz. Televizyonda çıkan ilahiyete imam diyor. İmamlar bellidir ehli sünnette. Onun için bu imamları imanlarıyla söylemek bu da bir ibadettir. Bunları söylemek, ikra etmek bizim imanımızı artırır. Evet. İmam Abdullah el-Hümeydi rahimeullah şöyle der. İman söz ve fiildir. Artar ve eksilir. Amelsiz imanın faydası yoktur. Niyetsiz söz ve amelin faydası yoktur. Sünnete uygun olmayan söz, amel ve niyetin de faydası yoktur. Aynen, tekrar. Sanki hepsi birbirinden nakil yapmışlar. Hadis kim? E, öyledir. Çor çor yapmışlar? Hayır hepsi nasıl teslim oluyorlar. Bu akılları var ya, bunu iblisi gibi kullanmıyorlar. Aklı nerede kullanıyorlar? Allah'ın emrettiği yerde kullanıyorlar. Aklı yanlış yerde kullansan, ya nasıl olur bunlar böyle demişler dersin? Ne oldu? İblis de dedi ya Rabbi, dedi, ben, sen bunu elinle yarattın, eyvallah, emrettin, sücredeyim, eyvallah. ama ben nasıl sücredeyim, ben ondan daha güçlüyüm. Neyden bunu dedi, aklıyla dedi. Ne oldu ebedi rahmetten kaldı. Mazaretin de kabul değil. Neden aklını ön plana çıkarttı. Ama sujide edecektin. Ondan sonra sebebi sorabilirdin. Allah Teala açıklama verebilirdi sana. Ama sen ne dedin? aklınla çıktın Allahu Teala emrinin karşısına? Mazaret yoktur ebedi ateşdesin. Akıl Allah kurusun en insanda en değerli var şeydir nimet. Ama yerinde kullansan nimettir, yerinde kullanmasan en büyük nikmettir. Bak iblis örnek. En büyük nikmettir yerinde kullanmadı. Hazret adam örnek yerinde kullandı. Hemen tövbe istiğfar etti. Allah'ın elinden karşı çıkmadı. Unuttu. Unuttu bu ağaç kırmızı düzgidir. Bin bir çeşit nimet açıktır. Sende bir ağaç yasaktır. Unuttu. Hemen hatırladı, tövbe etti. Allah'tan maazmet diledi. İblis ne yaptı? akıl insanı batırır. Ne yaptı? Dedi ki ee, isyan etti. Allah rahmetten kavdum. Adam kavdum beni, beklet diyor. Hepsini ben yoldan çıkartırım. Nedir? İsyan üzerine isyan. Çibirden. Halbuki tövbe ederdim. Ya Rabbi ben isyan ettim. Derdi rahmetten kavma beni. Gali, yanlış yaptım deseydi. Allah gafur rahimdir. Ha? Ama isyan üzerine isyan. İşte akıl seni batırdıksa batır. Evet. İmam Muhaddis İbn-i Battal-i Ukberi Rahim Allah şöyle der. Size Allah'ın kitabından akıllı müminlere yol gösterecek şu gerçeği okudum. İman söz ve ameldir. Kim sözleriyle tasdik eder de ameli terk ederse yalancı olur ve imandan çıkar. Allah Teala sözü ancak amelle birlikte kabul eder. Ameli de ancak sözle birlikte kabul eder. Gördün mü İmam İbn Battal? İmam İbn Battal'ın bir kitabı var. Bu gibi. Akideyi senetle naklediyor. O da nedir? El-İbane kitabı, Değil mi? El-İbane kitabında ne diyor? Ee, diyor ki, aynen şeyi diyor. Ondan sonra diyor ki, ondan önce sert diyor. Bütün akideyi söylüyor. Diyor işte bunu naklettim size. İma, amelsiz iman olmaz. Kim dese amelsiz o, iman olur o yalancıdır. Bak şiddet kullanmış. Yalancıdır. Biz ne diyoruz? Evet bir fiil yalancıdır. Bu i̇man dediğine göre yalancıdır. Çünkü el sünnette kayda var, ölçü var. İçinle dişin aynı olması lazım. İçinde iman var ise dışında da o iman Allah'ın emirlerini yerine getirecek, yasakların önünde duracak. E sen imanın var diyorsun, emirleri yerine getirmişsin, yasakların önünde durmuşsun. Ne imanıdır bu? Yalancı imandır. Sahtekar imandır. Evet. Ondan sonra diyor çünkü bu üçü bir arada olur. İbn Batt da alimdir. Bu işin kitabını yazmış. Bu işi bize nakledendir senetle. Evet. Bu böyücü adam da böyle demiştir. O zaman biz içimiz rahat oluyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Emel imandan olmasa olmazdır, şarttır, cüzdür. Çünkü batınla zahir birbirine bağlıdır. Zahirde salih isen, batında imanın senin doğrudur. Zahirde masiyetkar isen, Amelin salih değilse, senin imanın var ise de çürüktür, yoktur. Ha, zahirde, bize hoş görünmek için, vallahi ben iyiyim, salihim, benim kalbim imanım yüksektir, bizlere kusura bakma, sen yalancısın. İmanın yoktur senin. Bize yürütemezsin bunu. Çünkü bizde kaide var, imanın doğruysa kalbinde amele yansıması lazım. Biz onu görürüz. Biz kalbine bakma cücümüz yoktur ama neyi var? Zahirden hükmederiz. Allah bizim mümüden mükellef kılırır. Evet ondan sonra bakarım hangi büyük imamımız. İmam Ebu Amr Eddani Rahimeullah şöyle der. Fıkıhçıların ve hadisçilerin görüşüne göre iman söz, amel, niyet ve sünnette de isabettir. devam tamam. et. Tamam. Söz, Allah Teala'ya daha önce anlattığımız sıfatlarıyla şahitlik etmek, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve onların Allah'tan getirdiği şeylerin hepsini ikrar etmektir. Amel Allah'ın faz farz kıldıklarını ede etmek ve haram kıldıklarından sakınmaktır. Niyet kalplerin amelleri ve itikatlarıdır. Sünnet dindarlığı ilimle öğrenmektir. Tamam mı? Evet. Bu da e, imam büyük imamlardan birisi Kurtubili. Endülüs'te hafızdır, büyük imamdır. Ebu Umruldani Elkurtubi Elmukri Rahimeullah Bu e, yanlış hatırlamıyorsan 400 e, senelerde yaşamış. Anladın mi? Bu diyor Min kavli al fukahai vel muhaddisin Fekihler ve muhaddislerin Sözünü naklediyorum diyor size. Bak burada başka bir şey demiyor. Demiyor ilmil çalamcılar, bilmem neciler. Demiyor. Çünkü onlara göre İlim alimçi kısımdır. Yen yani fıkıhçıdır, yen yani hadisçidir. Çelemci, melemci bunlar yoktur İslamiyette. Bunlar bidat ehlinde var. İlmi il celem var, ilmi tasavvuf var, ilmi duni var, e, gaybi ilmi bilen var, eee batını anlayan var. Bu ilimler nedir? Bunlar İslamiyette yoktu. İslamiyette yen yani fakih var. Fakih fıkıhçıdır, yen yani muhaddisdir. İkisi birbirini tamamlar. Bu hâlde Burada bunu anladık. Anlatabildim mi? Selef halimi diyor ki, fakihler ve muhaddisler. Bunlar bize. Fakih nasıl nakleder? Yani kendisi muhaddi, muhaddistir sadece. Yani hem muhaddistir, hem fıkıhçıdır. Fıkıhçı da alır onu, harcı işler. Oradan fıkıh çıkartır. allah Teala da diyor ki, bir azınlığınız, ayette geçtiği gibi, istimbat etsiler. dinlen sizin için Güncel ne diyor iman kavuldur, ameldir, niyettir. Sünnete isabattir. Niyet, kalple, dille, azalarla amel, sünnete isabat. O amel de, yaptığımız amel Allah'ın istediği gibi olsun. Bize demiş 63 kere tespih çekin, 65 yapamayız. Sünnete isabet etmez. Sabah namazını 4 katkılabilir miyiz? Sünnete isabet etmez. Sünnette de ibadetler de nedir? Tevkifidir. Tevkifi nedir? Nastan dondurulmuştur. Eklenilmez eksik olmaz için Eksik olsa günah işlersin. Eklensen bid'attır ve bala alırsın. Kaybedersin. İsabeti sünnet, sünneti isabet etmek budur. Yani hedefte isabet ettin. Sünneti, sün, Resulullah'ın emrettiği gibi. Elçi nedir? Resul nedir? Elçidir. Elçinin görevi nedir? Allah'ın emrini seni nakleder. Ne nakletmişse öyle yapacağız. Önünde duracağız. Evet. Sonra ne diyor? El kavlu şehadetulillah bima taqaddama ve ikrar imanın rükünlerini sayıyor. Ondan sonra bütün Allahu Teala'ya istediklerini yerine getirmek. Diyor ki iman budur. İmanın rükününe iman etmek. Hakikaten imanın erkanı nedir? Biz geleceğiz inşallah bu dersten sonra imanın erkenine. İman altı üçün üzerine durar. Altı şerti var. Bu binanın nasıl altı kolonu var? İman da altı kolon üzerine durar. İ i iman e özü dedik üç parçadan mütekavvindir. E oluşur. Bu imanda altı kolon üzerine durar. Bir kolonu çeksen bine çöker. O da nedir? Allah'a iman, melekleri iman, ahiret gününe iman, ee, Resullara iman, kitaplara iman kaderin heyrine ve Bu altı oldu. Onu anlatıyor. Ondan sonra diyor ki vel amelu. Amel de nedir? Diyor farzleri yerine getirmek. Yani farz nedir arkadaşlar? Allah'ın emri ettik. Bunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bu Allah'ın emri. Farzleri yerine getirmek ama nedir yerine getirmek? Önde zaten ayarını verdi, balansını verdi. Nedir? Sünnete göre yerine getirdi? Yok diyesin vallahi e, Resulullah dedi bize yüz kere la ilahe illallah deyin, ben bin kere telebelerme diyorum deyin. Ne zelal etmişiz? Çardır. Hayır çar değil, burada zelaldir. Eksik fazla gibidir. Fazla da eksik gibidir. ibadette. Nasıl eksik yapsan beş vakit değil, dört vakit namaz kılsan ceza gezilir, altı vakit de kılsan zaza kesilir. Ferzi altıya misin? Aynendir. Sonra ne diyor? وَاِصْتِنَابِ الْمَحَارِمِ elleti Harrama Allah'ın bu emirleridir. İkinci nehiyeleri. Nedir? Meharam. Hangisi haramdır? Onun önünde o zaman. nedir? Bak, bak arkadaşlar bu kelimenin üzerinde çok durun. İçtinab uzak durmaktır. Burada biz oturmuşuz burada arkadaşlar bana var. Burada televizyon var. O televizyonda kötü bir manzara var. Ben bakmıyorum yüzüm çevirmişim. Bu caiz değil. Haram diyoruz biz. O manzaranın olduğu yerde olmalısız. İçkin budur. O odada olmayacaksın. Baktın o manzara var sözünde geçmiyor. O filmdir, danstır neyse sözünde geçmiyor. Oradan kalkıp gideceksin. İçki olduğu odaya girilmez. Yok masada oturulmaz. O odaya girilmez. 13 iç kilo girilmez, Haramdır. içtinet budur, evet. Sonra diyor niyet nedir? Kalp amelleridir onun inancıdır. Sünnette nedir? Dini ilimden bilmektir. Ne büyük adamdır bu ya, bu Kurtubili, avuğumrudani. Yani dini dört satırda ek, özetlemiş ya. Sadece itikat değil, itikat fıkıh, e, emir nehi. He, amel hepsini dört satırda ezberlemiş. Belki bunu bir, biz on ders yapabiliriz. O kadar güzel sanki nübüvvet nişkatından çıkıyor. Kaynağından geliyor bu sözler. İçinde fazla bir virgül yoktur ya. O kadar güzeldir. Dir, sünnet de odur ki me'rifeti diyaneti bil ilim. Dini ilimden bilmektir. Nedir yani? sünnet ne kadar güzel. İnsan bunların önünde durur, hayran ediyor. Evet, devam edelim. Bir dakika. Ondan önce İmam Ahmet'in bir sözü var. O e, eski baskıda yoktur. İmam Ahmed de Rahim Allah çok güzel bir söz diyor. Diyor ki, iman kavldir, ameldir. Yezidu ve yankus. Bu eski sözü Ve izâ alimtel hasene zât. Güzel şeyi işledin, artar. Kötü şeyi işledin eksilir. İman hemelsiz kesinlikle olmaz diyor ki. Bu da bunu da abi Kadil Ya'la iman kitabında naklediyor. Bak İmam Ahmet de dört imamdan birisidir. Burada kesinlikle diyor hemelsiz iman olmaz. Nokta koymuş. Ehl-i Sünnet dört meslebi imamları değil mi? Dört mezhep bu konuda selef-i salih'in itikadındadır. O zaman gülcü bir dört mezhebimiz var için he? devcü bir dört imamımız var için biz niye gidip başkalarının peşinde gidelim? Biz dört imama fıkıhta tabi isek itikatta min bir evle daha evledir tabi alır. Dört imam da bu konuda selef akidesindedir. Evet İsmail Yahya'nın var mı? He, bu da böğüc bir imamlardandır İsmail bil Yahya muzeni bunu da imam lalakai şerh ediyor, bu da aynen diyor ki bu da 400 senelerinde yaşayan bir imamlardandır İman kavludur, ameldir itikattır. dilin kavludur, erkanların azaların amelidir bu çizsi de birbirine bağlıdır diyor, birbirinden ayrılmaz Dilden, amel birbirinden ayrılmaz. Yani dilden ikrar ederken amelden onaylaman lazım. Amelden yaparken dilden ikrarlaman lazım. Amelsiz iman olmaz, imansız amel olmaz. Bu imam da böyle naklediyor. Evet. Sonra e, büyük fakih muhaddis, tabi'inlerin imamı Hasan-ı Basri rahim Allah. Ne diyor? İman bir sözdür diyor. İman bir sözdür. Bunun hakikati özü nedir? Bu imanın Ç e, ameldir. İman sözdür. Dersin bunu. Ama bunun hakikati özü ameldir. Eğer bir dene dediği sözü amelden onaylamasa, o ona hiçbir faydası yoktur terazide. Ne kadar güzel açılmıştır. Hasan Basri Hazretleri. Neden bunlar böyle güzel açı oluyorlar? Çünkü bunlar güzel alimlerden güzel ilm almışlar. Bunun da adı nedir? Varethetul Enbiya. Peygamberler diyor dirhem dinar mal mülk bırakmaz. Miras olarak. Ne bırakır? Onu hiç Abubakır Sıddık Hazret Fatıma geldi dedi. Fatak yerinde bir yerimiz var. Resulullah'ın neydir? Bunu bize ver. Ebu Bakır Sıddık dedi, Resulullah dedi bir hadis var, dirhem diner bırakmarız biz. Bıraktığımız ümmete sadakadır. Ama biz ilim bırakırız dedi. İlim nedir arkadaşlar? Vahiddir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim peygamberlerden ilmi aldı? Hakkıyla en büyük mirası o almıştır. O da nedir? Olduğu gibi ilmi alacaksın, onun için alimlere ne demişler? Peygamberlerin varisi. Bugün de sen İbrahim Karnı'nın sen peygamberin varisi olursun. Ne kadar ilmin büyük olsa o kadar mirasının büyük, büyük hissesini sen alırsın. Ne kadar ilmin çok oldu amelin daha çok oldu o zaman el koymuşsun mirasa sen. Onun için mirasa el koyan ümmette alimlerimiz el parmağa kadar içedir. Böyüç alim az oluyor. Hakkıyla ne kadar derinleşsen ilimde, doğru ilimde yok felsefede beyin şeyinde ilim Allah'ın emrettiğinde ne kadar derinleştin ha? ne kadar amelin salih oldu o kadar nedir? O kadar sene ne var? Mirasta böyüç hisse almışsın. İşte bunu da e, e, alimlerimiz neden? Çünkü peygamberlerin varisidir. Aynen ilmi bize naklediyorlar. Onun için böyle tatlıdır, lezzetlidir, içimiz tatmin oluyor. Çünkü aynen ilmi Resulullah'tan naklediyor. Evet. Şimdi Şeyhülislam'ın sözü. Evet. Şeyhul İslam İbni Teymiye Rahimallah, dikkat edin, vücutta bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa, bütün vücut sağlıklı olur. O bozulursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Hadisini işaret ederken şunları söyler. Bu hadis, kalbin sağlıklı olmasının zorunlu olarak vücudun sağlıklı olması sonucunu doğurduğunu beyan eder. Vücut sağlıklı olmadığı zaman bu durum, kalbin de sağlıklı olmadığına delalet eder. İman kelimelerini söyleyen, fakat amat etmeyen kimsenin kalbinin mümin olmadığı bilinir. Ancak imanını açıklaması durumunda, işkenceye maruz kalacağından korkan bir kimsenin imanının kendi kendine ve gizlilik içinde ...güvendiği kimselere söylemesi gerekir. Osman'ın da dediği gibi... ...yüzünün şekliyle ve konuşmalarıyla... ...imanını açığa vurması gerekir. Sözüyle ve fiiliyle imana dair... ...hiçbir belirti görünmediği zaman bu... ...kalbinde de imanın olmadığına delalet eder. Çünkü vücut kalbe tabidir. Kalpte herhangi bir şey yerleştiği zaman... ...hangi şekilde olursa olsun... ...onun gerektirdiği şeyler mutlaka... ...bedende ortaya çıkar. Biliyorsunuz Şeyhül İslam ve Bin Taymiye böyle alimlerden birisidir. İtikat meselesinde Şeyhül İslam çok bir meseleyi ölçüleriyle masaya yatırmıştır. Öyle okur insan bak tecerrüt yapar çon. Şeyhül İslam'ın kitabını okumak için bir hakkı araştıran olacaksın. İki şer'i ölçüler elinde olacak. Yok ben cahilim bilmiyorum Şeyhül İslam'ın sözünü okuyorum. Aa bu söz niye böyle demiş? Benim kulağım alimlerimizden öyle duymamış. Böyle değil. Alim olacaksın. Ölçüler elinde olacak. He? Hakkı araştıran olacaksın. Hak hedefine kitlenen olacaksın. Okuyurken Şeyh-i İslam'ın kitaplarını, sözlerini bakıyorsun o kadar güzel açıklıyor. Sanki miskatin nübuvenin açıklamasını yapıyor. Yani Resulullah hadislerini sanki sana kendi asrında dilinle anlatıyor. Ya at gözlüğü taksam tabii. Bizim dediğimizde yanlış gelir Onun için Şeyhül İslam çok güzel bir bu hadis var ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, biz bunu açıkladık. Ne diyor? Kalpte bedende bir parça et var. O salah olsa bütün azalar salih olur. O kötü olsa bütün azalar çöt olur. O da kalptir. Resulullah noktayı koyuyor. Biz dedik bunu buna açıldık. İbn Teymiyye buna açılıyor. Ama o kadar güzel açılıyor. Diyor ki ondan dolayı kalp diyor ki salih olduğu bütün ameller salih olur. Kalp bağlıdır. Yani biz dediklerimizi zamanımız dar olduğu için tekrar ediyor. İbn Teymiyye. Bir başka yerde diyor ki İslam İslam dini ikrar ise iman amelde yani İslam nedir? Geliyorsun İslam'a gir, beş şartı kabul ediyorsun, altına imza atıyorsun. Ondan sonra amel amel lazım. İman nedir? İmanın altı şartı var, onları ortaya koyacaksın, amel yapacaksın. İşte kisi de birbirinden ayrılmaz diyor. Salih amel sadece terazide tartar, salih olmayan Allah'ın indine ulaşmaz diyor. E burada da aynı sözünü diyor ki. İman beden diyor kalp, kalbe tabidir. Eğer kalp ona ne emir veriyorsa öyle yapar. Benim kalbim salih ise ben masiyet yere gönderirim bedenimi. He? Hiç gider mi? Gitmem. Beni görseniz bir masiyet yerinde bilin imanım o o aslında zayıftır ben orada bulunmuş. Ama imanım güclü ise ben orada bulunmam. Beni nerede bulursunuz? Allah'ın emrettiği ve sevdiği yerlerde görersiniz. Onun için bir musulmanı sevdi, Allah'ın sevdiği yerde görsen nedir anlamı? Bunun imanı cüzlüdür. Dedik ki ondan dolayı camiye, cami ehline ehli iman diyebiliriz. Çünkü Allah'ın sevdiği yerdir camiler. En sevdiği yerdir. Sen de 24 saat ordasın. E bu İbni -İb de böyle açılıyor. Evet i̇bn Recep el elhambeli rahim olan hadisi yorumlarken şöyle der. İbn-i İbn yani de i̇bn Teyme'nin telebelerinden bilsin. Yeni de telebelerinin telebesidir. İbn-i Receb de 700 kusur senesinde İbn-i 50 sene sonra vefat etmiş. O da o kadar büyük alimdir ki kitapları, eserleri hanbeli mezhebinde, mezhebinde bile imandır. İç müçtehid mezheptir. Bir de bu imamın bir özelliği de var. Sadece fıkıh değil, hadisçirdir de, hadis de değil eğitimcidir. Yani bir nevi ki el ü süluk yani o, meşhur olan tasavvuf diyorlar ki asıl da zühütte, da en büyük imamlardan birisi İbn-i Recep. Onun için bu konuda konuşurken e, bana akıtıyor. Böyle hedefi Süzüyor Bu hadisten ilgili aynen bu hadisten ilgili bu hadis var ya bir parça et var Resulullah diyor o salih olsa bütün azalar salih olur. Ona açıklıyor. Bir bakana bu mübarek alimimiz ne diyor? İbn-i Receb Hanbeli. Kulun azalarıyla yaptığı hareketlerin düzgünlüğü, haramlardan uzak durması ve şüpheli şeylerden sakınması kalbin hareketinin düzgünlüğünün bir sonucudur. Ne kadar güzel. Ağzaların hareketi kalbin bir sonucudur. Demek ki salih amel işledin, kalbin salih'tir. Salih amel işlemedin, kalbin fasittir. Evet. Eğer onun kalbi sağlıklı ve düzgün ise, onda Allah'ın sevgisinden, onun sevdiklerinin sevgisinden, Allah korkusundan ve onun hoşlanmadığı şeylere düşme korkusundan başka bir şey yoksa bütün azaları sağlıklı ve düzgün olur. Bunun sonucunda her türlü haramlardan uzak durur ve haramlara düşmekten sakınmak için şüphelilerden de sakınır. Gördünüz mü? Aynen. Aynen. Şüphelilerden bile sakınır. Şüpheden bile uzak olur. Resulullah dedi ki haramı beyin helal beyin. Beyni mu? şüpheler var. Helal apaçuktur. Ama şüphelerde insanlar ne oluyor? Şeytan oradan gelir. Sana şeytan demez. Çek bardağını, içki bardağını iç. Haramdır dersin. Ama gelir şu. Ya bu şey değil, şaraptır, üzüm suyudur ama üç gün kalmış, şaraba dönmüş derler sene dikkat et, ya dördüncü gün dönür, üçüncü gün dönmez, işte bu şüphedir. Ya dönmüşse, en azından ben içmeyeyim. İşte bu şüphedir. iman seni zorlar, Allah korkusu uza olasın. Evet. Eğer kalbi bozuk ise, hevasına tabi olma duygusu ve Allah'ın hoşuna gitmese bile, hevasının beğendiği şeyi yapma arzusu, arzusu kalbini istila ederse, bütün azalarının hareketleri bozulur. Kalbin hevaya tabi olması yani nefse uyması sonucunda tamamen masiyetlere ve şüpheli şeylere yönelir. Yani kalp bozulsa şüpheli Pel aldırmaz. Onun için bugün de ümmetin hali budur. Neden budur? Kalpte iman oturmamış. Sen gel adama diye, amel önemli değil adam da tamam der. E kalpte amel olmadıkça kalp ne olur? İmanı var ise de o iman kalmaz içinden. Sen zaten adamı bozdun. Dozunu attırdın. Şeytana avantaj verdin. Şeytanın cübresini onun kalbine ektin. E ne bar verir? Şeyi ne olur? Se semeresi ne olur? Ha? Meyvesi ne olur? Şeytanın istediği olur. Şüphelere yaklaşır. İmanı zayıf olur. Ameli az olur. Salih ameli az olur. Masiyet ameli çok olur. Evet. Bu sebeple kalp organların hükümdarıdır, diğer organlar da onun askeridir denilmiştir. Diğer organlar kalbe itaat eden askerlerdir. Ona itaatle ve onun emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Hiçbir şeyde ona muhalefet etmezler. Eğer hükümdar iyi olursa askerler de iyi olurlar. Eğer hükümdar kötü olursa askerleri de kötü olur. Allah katında ancak selim yani iyi temiz bir kalp fayda verir. Gördünüz mü? İlla men at Allah'a bir kalbin Selim hayatta geçiyordu kalbin Selim oldu bütün azaların Selim olur örnek veriyorum bize bir kral bir kumanda bir yönetici Salih olsa bütün devlet Salih olur bozuk olsa bütün şey bozuk olur. ev sahibi eskilerden demişler Evin babası ha? evde baba müzikçi olsa çocukların olur, müzik çalan olur. Şarkıcı olsa çocukları şarkıcı olur. Dansçı olsa çocukları olur. Çünkü çocuk babadan ne görse, 24 saat okey oynursa çocuk da okeyci olur. Televizyoncuysa çocuk da televizyoncu olur. Anlatabildim mi? Onun için yönetici evde salih olsa, onun için Resulullah diyor bütünüz çobansınız, sürünüzden mesülsünüz. Mes Kalp bedenin çobanıdır. Sürüsünden mesutluluk. Kalp iyi oldu. Bak askeri ve asker de öyledir. Kumanda zeki oldu, savaşçı oldu. Orduyu kazandırır. Az silahten de kazandır. kazandırır. Ama kendisi hakiki asker değilse korkak ise ne olur? Ordu da ziyan olur. Evet. Organların amelleri, ancak kalbin istikametiyle istikamet bulur. Kalbi istikamet demek, onun Allah sevgisiyle, Allah'a itaat sevgisiyle dolu olması ve Allah'a karşı gelmekten nefret etmesi demektir. Vücudun hareketleri, kalbin hareketine ve iradesine bağlıdır. Kalp, sadece Allah için hareket eder ve iradesini Allah için kullanırsa, kendisi de, bütün vücudun hareketleri de sağlıklı olur. Kalp, Allah'tan başkası için hareket eder, ve iradesini o yönde kullanırsa bozulur ve kalbin hareketinin bozukluğu sebebiyle vücudun hareketleri de bozulur. Bunun anlamı şudur. Yani bak Allah ne kadar güzel örnek veriyor. Yani kalp sağlam ise bütün hareket bütün beden otomatik sağlam olacaktır. Bozuk ise bütün beden bozuk olur. Bunun iddiası yalandır. Yani bunun tersini iddia etmek yalandır. Yapamaz. Olmaz. Çünkü kalp her şeyin beyin nasıl her şeye emir verir. Şimdi eline elini böyle koymuşsun burada eline bir dikam batsa hemen beyin haber verir burada bir zelal var. Beyin her şeyi kontrol altına almış. Kalp de manevi hareket meselesinden bütün şeyi kontrol altına almıştır. Bu iyise hep iyi olur. Bu kötü ise hepsi kötü olur. Resulullah'ın hadisi nedir? Noktayı koymuştur. Bu imam ne yapıyor? Sadece bizim anladığımız dilden konuşuyor. Olabilir biz anlamarız, ona çoğuluyor. O kadar. Evet. Bunun anlamı şudur. Kalbin ve organların hareketleri tümüyle Allah için olursa, bununla kulun imanı iç ve dış görünüş itibariyle kemale erer. Kalbin hareketlerinin sağlıklı oluşu, organların hareketlerinin de sağlıklı olması sonucunu doğurur. Kalp sağlıklı olduğu zaman, onda Allah'ın iradesinden başka bir irade olmaz. Kalpte Allah'ın iradesi hakim olunca organlar ancak Allah'ın iradesine uygun olarak harekete geçer. Kalp sağlıklı oldu. Allah'ın emirlerini yerine getir. Kalp bozuk oldu. Bazen de kalbi kim bozar? He? Tabi şeytan bozar. Ama kimin vasıtasıyla? Elemanları vasıtasıyla. Askeri vasıtasıyla. İster cin olsun, ister insi olsun. Cins, şey, askeri, Almanı wasvese yapar. İns ne yapar? Wasveseyi gelip senin canını sok. Senin gibi insil karşında durmuş senin kafanı karıştır. Ya amel işte yapmasan da olur. Ya önemli değil. Rabbin Gafur Rahimdir. O herkese ne oluyor? İş gittikçe ne oluyor? Seni sarıyor. Hatta öyle sarar içi artık Allah kurusu hakkı bulamaz. Evet. Kimin sözü kaldı şimdi? İbin temin. Evet. Şeyh Hüdislam İbn-i Rahim şöyle der. İmanın aslı kalptedir. O kalbin sözü ve fiilidir. İkrar, tasdik, sevgi ve bağlılıktır. Kalpte ne varsa onun gereğince organlar üzerinde görünmesi gerekir. Heh, şimdi bura çok önemli meselede. فَاسْلُ الْا۪يمَانِ fil الْقَلْبِ Bak kalbin, imanın aslı nerededir? Kalptedir. Buradan şeytan bir ciliş yapmış demiş ki İman nedir? Tasdiktir. Kalpten tasdiktir. Tasdik etti kalbin, onayladı tamamdır sen kurtarmışsın. Bak bu şeytan var ya bu şeytan ne'udhu billah minhu bizi hiç bırakmaz. Ne dedi Allah-u Teala'ya? Önden gelirim, arkadan gelirim, yandan gelirim, sağdan gelirim, soldan gelirim. Dört bir etraflarını çembere koyarım. Anladığı dilden konuşurum ona. Hatta ne yapsın? Ne kadar kendisiyle alıyorsa çardır. Vallahi allah Kıyamet günde ne diyor? Şeytan, hüsnü zannı sizde çıktı. Bir tane de 999 tane kendisiyle götürür. Bir tane kalıyor Allah-u Teala'nın hasadanları. Değil mi? İşte bu planlarla. E İbn Teymiye diyor ki, evet ehl Sünnet de diyor, iman kalpte tasdik Ama bu nedir? Asıl mayazıdır. Ama bu bütün iman değil. İman neyle başlar? Kalpten onayıyla başlar. Ama ne bağlıdır, dil bağlıdır. Dile bağlıdır, amel bağlıdır. Onları iptal etti. Çünkü şeytan biliyor neyi iptal edecektir. Bombacı geliyor, he? Üç tane kablo var, kırmızı, yeşil, mavi. hangisini keseyim? Sen olsan yan tutar, yan ölürsün. Ama bombacı geliyor, uzmanca tık diye kesiyor. Bombacı geliyor sanki keyfim hele iş yapıyor. Halbuki sen olsan titrersin, terlersin çünkü hayatına da Ama bambazi işin uzmanı oldu, da tık diye kesiyor. Şeytan da gelir tık diye kesiyor, bizimden dalga geçiyor. Dalga geçiyor. O hangi amelimizi, hangisi iptal eder? Bak bize amelin süsünü, kılıfını koyuyor ama içini boşaltmıştır. Biz de oynuyoruz, Rabbel alim, karşısında amelden çıkıyoruz. İşte bak, burada İbn Teymiye diyor ki imanın aslı kalptedir, ama bu kalp nedir? Kalbin kavludur ve amelidir. Kalp neyle kavleder? Neyle amel eder? İşte heşyet, meşakkat bu nedir? Dedik amelidir. Kavli nedir, dili nedir? Onu ikrar etmesidir. İnandığı meseleyi onaylamasıdır. E bu onayladı ne olur? O zaman yansıması lazım. Diline de, azalarına da. Gördün mü? Ama şeytan gelmiştir kablonun birisini kesmiş sen de orada kalmışsın dürüstüm belki doğrudur evet imanın aslı kalptedir o kalbin sözü ve fiilidir ikrar tasdik sevgi ve bağlılıktır kalpte ne varsa onun gereğince organlar üzerinde görünmesi gerekir organların onun gereğince amel etmemesi onun yokluğuna veya zayıflığına delalet eder bu sebeple zahiri ameller kalbin imanının bir gereğidir bunlar kalpte olanın tasdikidir onun delili ve şahididir Bunlar mutlak imanın tamamının bir şubesidir ve bir kısmıdır. Fakat kalpte olan organlarda olanın asıdır. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir dakika. Kalp ve bu çok güzeldi. Bir de en son cümlesini. Kalpte olan? Bunlar kalpte olanın tasdikidir. Onun delili ve şahididir. Yani neyin şahididir? Kalpte olan imanın azalarda olduğu amel onun şahididir. Bu tam nübüvvet bir sözüdür. Neden? Neden? Çünkü o Resulullah diyor kalpte bir muzga var, bir parça et var. O salah olsa can İşte biz nereden biliriz şahit doğrudur senin kalbin? Ona bakmak gücümüz yoktur. Ne var? O şahit nedir bizim için? Senin ağzalardaki amel. E şimdi Ebu Hureyre'den bir söz nakledi ediyor. enteresan. Ebu Hureyre sahaba radiyallahu anh. Bakalım ne diyor Hazreti Ebu Hureyre? Kalp hükümdar organlar onun askeridir hükümdar iyi olursa askerleri de iyi olur. Melik kötü olursa askerleri de kötü olur. Bu da sahabenin fıkhıdır. Apuzid-i değil. İmam Abu Hanif ee şey, Abu Hurayra. Ne diyor? Kalp iyi olsa olur. Aynen Resulullah'ın sözüdür. Bizim dilden anlıyor. Ebedevi anlamaz. Kalpte bir parça et var. E bedende o salih asır bedevi diyor. ne diyorsun ya? Anlamıyorum. Ha sen anladığın nedir? Sen çıkarsın savaşa işte kumanda baştaçı. Salih olsa lider ordu da salih olur. Çötü olsa orduda kötü olur. Anladın mı? Evet, ben de videoda anladım. Biz de bir günde çokumuz anlamıyoruz ama Abu Hurayra'nın sözü daha güzel anlatıyor bize. Anlatabildim mi? Evet, bu da güzel. Başka var mı? İbn Temme'nin bir sözü daha var. Evet. Yine İbn Temmiye Allah şöyle der. Burası düşünülmesi ve iyi anlaşılması gereken bir noktadır. Zahir ve batının irtibatını bilen kimsenin bu konudaki şüphesi zahir olur. Bir kimsenin vacibi kabul ettiği halde onu yapmadığı zaman öldürülmeyeceğini söyleyen veya öyle birisi Müslüman olduğu halde öldürülür diyen fıkıhçılar vardır. Mürciye ve cehmiye hangi şüphenin içine düşmüşse ve tam bir kudretle birlikte kesin bir iradenin fiille hiçbir ilgisi yoktur. Diyen kimse hangi şüphenin içine girerek bunu söylemişse vacibi kabul ettiği halde onu yerine getirmeyen kimse öldürülmez diyen de aynı şüpheye düşerek bunu söylemiştir. Bu sebeple böyle bir kimsenin öldürülmesini reddedenler bunu iman konusundaki görüşlerinin üzerine bina etmişler ve amelin imandan bir cüz olmadığını söylemişlerdir. Halbuki ameller kalbin imanının gereklerindendir. Zahiri ameller ister imanın gereklerinden olsun, isterse imanın bir parçası olsun, zahiri amellerden hiçbir şey olmaksızın kalbin tam bir imana sahip olması imkansızdır. Arkadaş anladık mı burayı değil mi? Acayip bir şey. Aslında bu bir ayrı ders olacaktır. Zamanımız olsa inan ki bunu bir açıklama yapacağız, bir ders yapacağız. İbn-i burada acayip bir şey yapmış. Diyor ki, bazı fakihler mürcieyden ve cehmiyeler. Ne demişler? Demişler ki, bir tane ikrar ediyor İslam dinine ama amel yapmıyor. Bu öldürülmez. Yani öldürülürse Müslüman diye öldürülür. Yani cinsi amel, amelin cinsi şart değil. Kim diyor bunu? Mürcieyle cehmiye diyor. İbni e bin reddediyor. Bu şüphe diyor, onlara girmiş. Bak demiyor, yibitemi demiyor, onlara zındıktılar, şüphe diyor. Ne kadar alim olduğu da burada bellidir. Çünkü şeytan şüphe getirir. Halal, haram bellidir. Ama bunları neyle şey yapmış? Şüpheyle şey yapmıştır. İşte diyor helbücü bu konuda bu bir şüphedir. İman emelsiz olmaz, kavulsuz olmaz. Hepsi birbirine bağlıdır. Var mı dahi bittiğimin sözü? Evet. Onda oku. Başka bir yerde şöyle der. Burada insanların üzerinde tartıştıkları bazı ilkeler vardır. Mesela dilde ve organlarda imanı işaret eden bir söz ve amel hiç görülmediği, hatta işkence korkusu olmaksızın imana aykırı şeyler görüldüğü halde, kalbin tasdiki veya tekzibi herhangi bir değer ifade eder mi? Sorusu bunlardan biridir. Selefe, müçtehit imamlara ve insanların çoğuna göre bunun bir değer ifade etmesi için bunun gerektirdiği davranışların organlarla yerine getirilmesi gerekir. Peygamberi tasdik ettiğini, onu sevdiğini, kalben ona saygı duyduğunu söyleyen fakat Müslüman olduğunu söylemeyen ve işkence korkusu olmadığı halde İslam'ın farzlarından hiçbirisini yapmayan bir kimse iç dünyasında da mümin değil kafirdir. Burada ne çıktı ortaya? İçten dış nasıl birbirine bağlıdır? Burada diyor zahirde İslam'ın şeyini söylüyor ama hiçbir amel yapmıyorsa ha bu nedir? Ahl-i sünnet buna ne hükmeder? Ben zahire hükmederim. Sabaha kadar diye ben nusulmanın e seni görmedik amel yaptığını, o zaman cinsil amel, amelin cinsi burada nedir? İmanda şarttır. E İbn-i Teymi bu kaideyi uyguluyor burada. Dur bu batında da kafirdir. Çünkü iman seni neye zorlar dedikçe kalp bir parça etti salih olsa seni amele zorlar ya e hiç amele zorlamamış işkence korku olmadan da amel yapmıyorsun demek ki sen nesin ha? kalbinde iman etmiyorsun, buraları dilden iddia ediyorsun geçerli değil evet. Şunları da söyler dinin varlığı için onda mutlaka söz ve ameli de bulunması gerektiği gayet açıktır. Namazı, zekatı, orucu ve diğer vaciklerden herhangi birini açıktan eda etmeyen bir kimsenin Allah'a ve Resulüne kalbiyle veya kalbi ve diliyle iman etmiş olması mümkün değildir. Bunları Allah emrettiği için yapmıyorsa yine mümin değildir. Mesela bir kimsenin Allah'a ve Resulüne iman etmediği halde emanete riayet etmesi veya doğru söylemesi ya da bir şeyi taksim ederken ve hüküm verirken adaletli davranması gibi şeyler onu küfürden çıkarmaz. Bir kimse özellikle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği vaciplerden herhangi birini yerine getirmezse Allah'a ve Resulüne iman etmiş olamaz. Gördük mü? Yerine getirmezse neyi yerine getireceksin? Allah'ın emrini ve yasaklarının önünde duracaksın. Bunları yerine getirmezse iman olamaz. Yani dilden iman etmek kolaydır. Ama iman dilden değil. İman niyettir, dildir, emeldir. Bu üçü bir arada olacak, çiğman olacak. Yoksa böyle olsaydı e, peygamberler derdiler kendileri de ima, amel yapmazdır. Yani yapsanız daha iyi olur derdiler. İşi biterdir. Niye dememişler bunu? Niye tersini demişler? Şeytanın yolunu kapamışlar. Ama şeytan bizimle uğraşıyor. Hala emel şert değil. Yapsan daha mükemmel olur, yapmasan da inşallah Allah'a avufu rahimdir. Çok kötü bir plan şeytanın. Evet. Şeyhülislam İslam ayrıca şunları ifade etmiştir. Vacip olan zahiri amellerde eksiklik olduğu zaman bu kalpteki imanda da bir eksiklik var demektir. Vacip olan iman kalpte kemaliyle varken vacip zahiri amellerin bulunmaması düşünülemez. Bilakis kamil manada varlığı diğerinin de kamil manada varlığını gerektirir nitekim birinin eksikliği diğerinin de eksik olması sonucunu doğurur. Çünkü zahiri söz ve amel olmadan kalpte tam bir imanın var olabileceğini düşünmek, sebep olmadan tam bir sonucun olabileceğini düşünmek gibidir ki bu da imkansızdır. Bitti mi? Başka sözleri var. Var mı hala? Üç, Üç sayfaya bintey mi var? Yok şey var sonra kayın varmış. Var mı? O zaman acele oku çünkü ders uzandı. Yine şöyle der. Onu kalp ile tasdik ettiği ve sevdiği zaman bedenin bu tasdik ve sevginin gerektirdiği duyulan sözler ve görülen ameller gibi şeylerle harekete geçmesi zorunlu olarak gerekir. Bedenin görülen söz ve amelleri kalpte bulunan şeylerin bir gereği ve sonucudur. Onların delili ve illetidir. Nitekim bedenle söylenen ve yapılan şeylerin de kalpte bir etkisi vardır. Bunlardan her birinin diğerine etkisi vardır. Fakat asıl olan kalptir. Beden onun feridir. Fer alacağını asıldan alır. Tıpkı iman kelimesine benzetilen ağaçta olduğu gibi asıl, yani kök, feri yani dalı sabitleştirir ve güçlendirir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir. Buradaki güzel söz kelimeyi i tevhiddir. Kökü kuvvetlenince, yerleştikçe ve sulandıkça dalları da kuvvetlenir. Aynı şekilde dalları yağmurla ve rüzgarla beslendikçe... Bu onların kökünü de etkiler. Kalpteki iman da böyledir. İslam açık, İslam açıklıktır. Herkes tarafından bilinir. Görünen sözler ve fiiller, görünmeyen sözlerin ve fiillerin bir gereği ve sonucu olduğu için onun varlığının da delilleridir. Yani o kadar güzel söylemiş ki insan yani doymuyor. Bir de bu ayeti çok güzel kullanmıştır. İbrahim surası 24. Alam tara keyfe daraballahu meselen kelime tayyibatan ke şecere tayyibetin asluha sabitun ve feruha fi's sema. O iman nedir? Bir bar, e, meyve verdiği ağaç gibidir. Kökü sabittir kalpte. He? Dalları e, bedeni ve dalları dışarıda meyve veriyor. İyidir. çökü nedir? Kalptedir. Çök sağlam oldukça ağaç bakarsın sağlamdır. He? Güzeldir. Meyvesini veriyor. İ, i, i. Öyle güzel benzetmiş bin teymiye. Diyor dışarıda da o ağaca yağmur da rüzgar da yarpağların tozu gidiyor, güneş alıyor. O canlanıyor o ağaç. çökü de etkiliyor. Ama asıl olan köktür. İkisi birbirine bağlıdır. Zahir amel. Sen camiye gittikçe, salih amel işledikçe kalbinde imanın artıyor. İmanın arttıkça ağacın kökü kuvatlandıkça, gübre verdikçe sonunda iman, ilim verdikçe ağacın oluyor, daha canlanıyor yaprağı. Yapraklar canlandıkça, rüzgar vurdukça çökçe canlanıyor. Bak nasıl ikisi birbirine bağlıdır. Öyle güzel açıklamışım Allah rahmet eylesin onu. Evet. Ne kaldı? İbn-Keym kaldı. Yok, Onu okuyalım. Tamam. İmam İbni Kayyım El Cevziye rahim Ola şöyle der: Burada bir diğer ilke vardır ki o da şudur. İmanın hakikati söz ve fiilden oluşur. Söz iki kısımdır. Kalbin sözü ve lisanın sözü. Fiil de iki kısımdır. Kalbin fiili ve organların fiilleridir. Bu dört şey bulunmadığı zaman iman da kemaliyle bulunmaz. Kalp ile tasdik bulunmadığı zaman kalan parçalar fayda vermez. Çünkü kalbin tasdiki onun itikadının ve faydalı olmasının şartıdır. Doğruluğuna inanmakla beraber kalbin ameli bulunmadığı zaman bu durum eli sünnet ve mürciye arasındaki tartışmalı bir alandır. Eli sünnet böyle bir durumda imanın bulunmayacağında icma etmiştir. Kalbin ameli olmadan sadece tasdik etmenin bir yararı yoktur. Kalbin ameli ise sevmesi ve bağlanmasıdır. Nitekim iblisin, firavunun ve kavminin, Yahudilerin ve Müşriklerin imanlarının kendilerine bir yararı olmamıştı. Ki o müşrikler Peygamber sallallahu Aleyhi Ve Sellem'in doğruluğuna inanıyorlar. Hatta giziden ve açıktan onun doğruluğunu kabul ediyorlar ve o bir yalancı değil. Fakat biz ona tabi olmayız ve iman etmeyiz diyorlardı. Evet. Kalbin amelinin zahir olmasıyla iman da zahir olunca azaların yapmaları gereken en önemli şeyi yapmaması, özellikle kalbin muhabbetinin ve bağlılığının olmaması sonucunu doğurduğu zaman imanın zahir olacağı inkar edilemez. Yukarıda da ifade edildiği gibi kalbin bağlılığının yani itikadının olmaması, kesin bir tasdikin olmamasının zorunlu sonucudur. Çünkü eğer kalp itaat eder ve bağlanırsa organlar da itaat eder ve bağlanır. Onun itaat etmemesi ve bağlanmaması itaati gerektiren tasdikin bulunmaması demektir. Çi tasdik imanın hakikatidir. Daha önce de ifade edildiği gibi iman mücerred bir tasdik değil itaat ve bağlılığı gerektiren bir tasdiktir. Aynı şekilde hidayet de sadece hakikati bilmek ve anlamamaktan ibaret değildir. Bilakis o hakka tabi olmayı ve gereğince amel etmeyi gerektiren hakikat bilgisidir. Her ne kadar birincisi de hakikat diye isimlendirilmiş olsa bile bu doğru yolda yürümeyi gerektiren tam bir hidayet değildir. Nitekim tasdik itikadı da her ne kadar tasdik diye isimlendirilmiş olsa bile bu imanı gerektiren bir tasdik değildir. Bu ilkeye dikkat etmek ve onu gözetmek gerekir. i̇bn Kayyim bu altından yazılan sözlerini altın suyuyla yazılan sözlerini kitab-ül namaz kitabında naklediyor. Bunu da biz elhamdülillah hurabada tercüme etmişiz. Bu kitap o kadar güzeldir. Bu konuyu çok güzel anlatıyor. Ama anlattıkları konu bizim tüm bu derslerde anlattığımız olduğu için bir de en sonunda zahirden batın olduğu için yani buna açıklamaya gerek yok çünkü aynen dediklerimizi anlıyoruz biz ne dedi. İbni Kayim de çok güzel söylüyor. Böyle tercümesi de güzel. Ben takip ediyorum. Tercümesi de çok güzel olmuştur. elhamdülillah. Yani hakikaten güzel olmuştur. Yani güzel söylüyor. Bu meselede alimlerimiz nasıl noktayla? i̇bn Taymiye, İbni i̇bn Kayim, İbni Taymiyenin telebesidir. İbni Kayim kaç senesinde vefat etmiş? 700 kusurda. Yani neredeyse 700'ün e, sonlarında e, vefat etmiş. Ee, bu neye delalet eder? İlim birinci kuşaktan o kuşak kadar aynen hızdan ve aynen sağlamlıkta devam etmiş, gelmiş. Bugüne kadar da devam ediyor. Bizden sonra da böyle devam eder, kıyamata kadar. Aynen akide üzerine. Mehdi aleyhissalatu vesselam geldiğinde he, Mehdi ve Hz. İsa indiğinde aynen bu itikattan kımel ederler. Anlatabildim bu ikikat, kıyamet gününe kadar, Kur'an yer üzerinde çekilene kadar bu itikat devam edecekti. Biz buna inanıyoruz. Anlatabildim mi? Dört imam da buna inanıyordu. Biz de onların peşinde gidiyoruz. Evet, şimdi en son dersi bitirmeden önce şatibi, böyük allana, usul fıkıhçı, yani usul fıkıhçılara ders veren, usul fıkhın ayarını veren Ka kaidelerini koyan büyük bir alimdir. O da muvafakat kitabında. Muvafakat kitabı öyle bir usul, fıkıhta öyle bir zor kitaptır. Onu her ilim telebesi, her alim doksanlamaz. Ağır ayarla yazılmıştır. Ama hakikaten ölçü bir kitaptır. O kitapta bu konuyla ilgili çok güzel bir tespiti var. Onu da burada almışız. Onu da okuyalım. Uğurlar bitsin. Büyük alim Ebu İshak şatibi rahim şatibi şöyle der: Bundan dolayı zahiri ameller batında olanın yani kalpteki duygu ve düşüncenin kanıtı sayılmıştır. Yani burada neden önemlidir? Usulü fıkıhça? Yani alimler mekanizma nedir? Fıkı elimizdeki kitap sünneti neye göre piyasaya uyguluyoruz? Yani bir hakim Ötüm verirken nasıl ötüm verir, Onun aktarıyor. Bu da ne lazım bize? İşte batınla zahir nasıl birbirine bağlıdır? Bak fakihler de nasıl, hakimler, kadılar nasıl kullanırlar bunu? Onu anlatmaya çalışıyor. Evet bir de baştan okuyalım. Büyük Âlim Ebu İshak Eşşat-ı şöyle der. Bundan dolayı zahiri ameller batında olanın kanadı sayılmıştı. Eğer zahiri davranışlarda bir bozukluk varsa batında da aynı şeyin olduğuna hükmedilir. Fıkıhta ve diğer tabi ve tecrübi hükümlerde bu genel bir ilkedir. Hatta şeriatın tamamında bunu dikkate almak bu yönden çok yararlıdır. Bunun gerekliliğine dair pek çok delil vardır. Bu müminin imanına, kafirin küfrüne, itaatkarın itaatına, isyankarın isyanına, adilin adaletine, yar yaralayanın yaralamasına hükmetmek için yeterli bir ölçüdür. Sözleşmeler bu ilkeye göre yapılır. Anlaşmalar bununla bağlanır. Daha pek çok şey bununla sonuçlandırılır. Hatta bu yasamanın genel geçer bir kuralıdır. İslam'ın özel ve genel sembolleri olan cezaların uygulanmasına nispetle sorumluluğun temelidir. Gördünüz mü? Bunu ben burada niye nakletmişim? Bilir misiniz? Çünkü işte kelamcılar iptal ediyorlar. İşte bu böyle olmasa böyledir. Siz bu kelamdan anlamazsınız. Al kelamcıların babası. Usul fıkıhta Usul Fıkhta ayar veren bir alim. Bak görüyorsun ne diyor, Şatibi. İşte diyor bu şeriatin tam tamamıdır. Nedir o da? Önce dediği gibi, zahir batinin delilidir. Bu sadece selef. Biz peygamberden aldık, bizim sorunumuz yoktur. Ama kimin sorunu var? Çelemdilerin. İşte diyorlar Müringer'in alimlerin al. babası, Usul Fıkhın kitabını yazan. Ha, ayarını veren adam ne diyor? Diyor zahir. Çok önemlidir çünkü delilin batındır. Evet. Dersi toparlasak arkadaşlar, kısacası olduğun gibi, görün göründüğün gibi o Türkçesidir. Kalbinde ne var ise biz oradan zahir hükmederiz. Bu kadar. Bu, bu niye yararlıdır bize? Amel, imandan olması olmasıdır. Bunu da anladık. Bundan sonra tabi bizim derslerimiz, iman dersleri devam ediyor. İman dersleri arkadaşlar belki bin derste de bitmez. anlatabildim Ama biz şu anda dokuzuncu dersteydik. 90 dokuzun, dokuzun. dersteydik. Ama bu devam ediyor. Bundan sonra derslerimiz neye gelecektir? İmanın erkanına. imanın şartlarına. Onu da açıklayacağız. O da Allah bilir. Bir dokuzan ders sürer. Yüz ders sürer. 50 ders sürer. Allah Teala ne vermişse bize o ders aslında o ilmi inşallah aktaracağız. Allah-u Teala'den dileğimiz bize doğru yolu göstersin. Hakkı göstersin. Ona ittibayı da nesip etsin. Batılı bize göstersin. Ondan da uzak durmayı da bize nesip etsin. Onunla amelden, batilden amel etmeyi bize nesip etmesin. Nefsimizden, şeytandan ve Allah bizi kurusun. Hakkı görüp ona ittiba edelim. Resulullah'ın izini görüp ona ittiba edenlerden bizi eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.